Mevlana imamu rabbani kaddesallahu sirrahus samadani mübarek el-hulana'u varasetul enbiyyani sözü alimleri metekmek için yeterlidir buyurdu alimler peygamberlerin valisleridir, miraflılarıdır mübarek sözü alimlerin ne denli ...medheş, mazhar olduklarını göstermek için yeterlidir. İlim, en büyük bir rütbeyi insana temin ediyor. Ruttatü'l-Hilm, a'la rüka. Bu Draman yokuşundaki, virajdaki bütün arabalar anılsın diyor. Belediye otobüsü kalmış hata dönemiyor bütünleri. 34T ve 7903'te, işte. Kapı açık kalmış. Bu arkadaşlar arabalarına mukayyet olsun. Alimler peygamberlerin varisleri de Bu söz var ya, bu mübarek söz alimleri methetmekte yeterlidir. Peki bu miras yolu gelen bilimden murat ne? bu miras yolu gelen bilimden murat... Şeriat ilmi duyurdu. Alimle er peygamberlerin sahip oldukları, Şeriat ilmin varisleridir, mirasçılarıdır. Bize enbiya-i zam salavatı lale nebine, ve peki miras kalan bilim, Şeriat ilmidir. Burada bir şey söylemek gerekirse, eğer insan anasından, babasından, kendisine bir şey miras kalsa, yani yaşı doksan bile olsa, bu kez yatan bir hasta bile olsa insan mutlaka o ana babasından veya bir içine bir eden mirasa Mukayyet olur <gülüyor> Ölmeye doğru yüz bile yine yataktan beni kaldırın götürün mahkemeye Ben miras tam yüklenen olacağım Heh, yani bütün peygamberlerden miras kalan kavarız eden bu ilmin de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 bir hakikat tarafı vardır. Bizim tabirimizde bir görünen taraf var, bir de görünmeyen taraf var. Madalyanın iki yüzü var. Veya bu ilim bir bina gibi ise bunu bir herkese e, bakan bir tarafı var. Bir de herkese bakmayan bir e, muhtevası var, görünmeyen bir tarafı var. Şeriat ilmi de aynen bu özelliğe sahiptir buyurduğunuz. Ve ve şeriatın suret tarafı dediğimiz, <gülüyor> affedersiniz kabuk tarafı dediğimiz e, tarafı, ulema-i zahirin nasibidir. Allah'u Teala ulema-i de sahil gayretlerini meşgul buyursun, kabur buyursun diyor. Herkes tarafından, herkes tarafından bilinebilen, ondan sonra anlaşılabilen, hükümler, şeriatın e, suret tarafı oluyor. Ulema-i Zahir sadece bu tarafa anlayabiliyor. Biraz sonra söyleyecek, e, bir de herkese açık olmayan Ulema-i Rafi Hun var. Onların bildikleri de çok daha farklı bir şey. Ulema-i Zahir her ne kadar büyük insanlar olmakla birlikte, olmakla birlikte Ulema-i Zahir büyük ulema olmakla birlikte Bunlar sadece İslamiyet'in, görünen tarafının hamlallığını yaparlar. Kale yekulu, nasara nasran, bir ayet-i kerimeye işten verme vesaire. O yönlü, o yönlü, şeriattan haberi olan veya Kur'an-ı Kerim'i o yönlü e, bilme, uleman-ı zahirin nasibidir, diyor sultan. Kaldı ki yani buna bile vakıf olan insanlar, gittikçe azalıyor. Halbuki bu kadar efendim zahiri manayla, suretteki manayla ee, yetinme bu bir eksikliktir. Ama yine Allah Celle Celaluhu bu zatların zahiri meşgul kalsın, ulema-i rasukundan olmak için, yani çok derin âlim olmak için, bu insanların geçtiği yollardan geçmek gerekiyor. Bunları birer basamak kralma, ilimden zivvet değildir, en güç basamak değildir bunlar. Ama İmam Rasulani fıt vizesi biraz sonra <gülüyor> itaat alim kimdir? Yani her yönüyle 24 ayak son altın gibi olan alim kimdir? Her el ucaqa varasatül ya. Alimler, peygamberlerin varisleridir, biratçıların rızır sözündeki alimden murat ne? Her ağzı laf insan alim midir peki? وَيَلَّتِي تَتَعَلَّكُ بِمُحْكَمَاتِ الْكِتَابِ وَالْسُنَّةِ <gülüyor> Ulema-i zahir dediğimiz birinci sınıf ve de <gülüyor> İmam-ı e, Rabbani tarafından yetersiz görülen alimlerin peki bildiği bu şeriatın sureti var ya, şeriatın sureti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 Muhkem ayet demek herkes tarafından rahatlıkla anlaşılabilen ayetlerdir. İhirli ki İslam'ın şartlarını oluşturan işte namaz, oruç, harit, zekat ve diğer helal ve haram meseleleriyle alakalı ayetleri herkes anlar. Herkes anlar. Manası herkese açık olan ayetlere muhkeye, hadislere muhkem ayet diyoruz. Muhkem sünnet diyoruz amma ve lakin, amma bir de manası herkese açık olmayan, Esrar-ı çok çalışmayan, sadece ayetler değil, başka şeyler de lazım ki ancak biz o ayetlerin veya hadis i Şeriflerin manasını gereği gibi anlayalım, bir de böyle müteşabih ayetler vardır, sultan onu temas edecek, şimdi, Herkesin bildiği, manası, herkese açık olan ayetlerden haberi var. Anladılar ki, herkese manası açık olmayan ayet ve hadisler var. Bir de bunlara belki vakıf olanlar var. Birinci kısma hakim olan, sahip olan alime, ulema-i zahir deniyor. Ne o? işte dediğimiz gibi namaz, oranı, çağır, zekat, işte, fahisine arandır vesaire vesaire bu türden efendim mana taşıyan ayetlere muhkem ayetler peygamber efendimizin ee, hadislerine muhkem hadisler geliyor. ama bir de manası herkese açık olmayan esrarı ingiliz veyahut da çok ilim sahibi olmaya ihtiyaç gösteren ve ayetler ayet ve sünnetler vardır bir de bunlara sahip olanlar var sultan diyor ki vahikatu Şeriatın sureti sadece manası açık olan ayet-i Bir de şeriatın hakikati var, sözü var. Peki, manası herkese açık olmayan arabı var. O yüzden yiye nasibul ulema-i râzihîn radıyallahu ta'lâhu anh'un. Bunlar ise ulema-i râzihîn dilinde derinlik sahibi. Dilinde bizim tabirimizde süper olmuş insanlardır. Bir bunlar vardır ki, وَاَيْيَلَّ فِي تَتَعَلَّكُ اِمْ مِتَشَابِيَاتِ الْكِدَارِ وَالسُنَّتِينَ Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü mesela müteşâbih sünnetleri var, hadisi şerifleri var. Başta Kur'an-ı Kerim'de müteşâbih ayetler vardır. Bu ayetlerin esrarını, sür perdesini arılayan, Rasûl Ekrem'in hadisi şeriflerdeki gerçek mana ve muradını Bilebilen insanlara ise ulema-i deniyor. Bir tanesi evin dışına bakıyor, diyor ki ev budur. Öbürü ise hem evin dışına bakıyor, evin dışını biliyor hem de evin içine girmiş. İçerideki mesela e, mimariyi biliyor, odaları, salonu vesaire, mutfağını, banyosunu her şeyini adam zeyle Bir tanesi şeriatın kabuğunda kalmıştır, öbürü ise tehdit içinde lübüz etmiştir. Birisi cevizin kabuğundan bahsediyor gibi la teçhif ve la cevizi kırmıştır. İçindeki peki yener kısma ulaşmıştır. İkisi de muazzamdır. İkisi de peki mukaddestir. Fakat biri çok ileride. Sizin muhterem kardeşlerim. İslamiyette ilmi mantık şudur. Bir insan bilim tahsiline çalışırken kafası efendim doldu paralelde kalbinin de dolması esastır. Sade kafanın dolması ve tatmin olması yeterli değildir. Kafa dolarken kalbinin de belki dolması gerekiyor. Bir zamanlar <gülüyor> bilim önce tasdip ediliyordu. Hatta vahat da bulur gelinceye kadar alim oluyordu. Bulur kadar alınması gereken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 hem zahir hem batın ikisi de peki kemalin yakalaması lazım bak İmam Rebdali Kuddesirro bir başka mektubunda suret ve hakikat türünü anlatırken veya, veya İslamiyet'in suretini laikasını anlatırken diyor ki nefs-i emmare, Nefsi emmare nefs-i dört tane huyu vardır diyor İnsandaki nefs-i karakteri vardır. Bu karakterler hala yaşıyorsa o insanın imanı da, İslam'ı da bütün şeriata bakan tarafı suret ediyor. Yani nefs-i emmare adam olmadan önceki ilim, ilim, ilim, ilim zahirde kalıyor. Nefs-i emmare adam olduktan sonra hasılan ilim ise o peki İslamiyet'in hakikat tarafını temsil ediyor. Nefs-i emmarenin İbası vardır, tubiyanı vardır, münazahatı vardır, inkârı vardır, hepsi birinin öbürüne yaklaşık manası vardır. Yani senin anlayacağın tabirle insan nefsi dik kafalıdır, insan nefsi, nefsi inatçıdır. Ondan sonra sürekli Cenab-ı Celle Celaluhuyla hep dinimi biri İslam'la dövüşürdür. Terbiye edilmemiş olan nefisler bu hasretler, bu iba, tubiyan mınazza, hinkâr, davetli müddetçe bu adamın sahip olmuş olduğu ilim zahirde kalır. Bu adam binayı cepheden okuyor demektir. Bu adam sadece elbiseyi görüyor ama elbisenin kuşatmış olduğu, giyiyor veya giy giydirdiği veya elbiseyi giyen adamın elbise altındaki tarafını bilmiyor, görmüyor, tanımıyor demektir. Sultan buyuruyor ki da bu dört tane özellik kaldığı müddetçe, dünyada bundan daha büyük hakikat yoktur ha, ona göre. Nesliyanların bu dört tane özelliği hala, hala bir ise, canlı ise, bu insan tarikatta velayet makamlarından öteye geçemez diyor. Yani velayet-ül Suhra, Kübra, Ulyada kalır bu. Kemalat ül Hibriyet'ten haberi yoktur. Şeriatın özü yani cevizin yenen kısmı diyelim lastesi ve lastemizin orayla alakası yoktur diyor. Peki ne zaman ki, ne zaman ki bu dört özellik, neslin bu dört özelliği zımparaya girer ondan sonra. Taşa tutulan kör bıçak gibi beyti, öyle bir tertemiz yapılır, kirleri paslar, atılır. O zaman yeni bir dünya, yeni bir yapıyla insan maneviyatta devam eder yeni bir gömlekle. Bu yeni gömlek kemalat-ı mübüvestir. Bu adamın namazı hakiki namazdır. Bu adamın orucu gerçek oruçtur. Bu adamın peki hac zekası hakikaten gerçek hac ve zekattır. Bu hal olmadığımız müddetçe her surete kalır diyor. Şimdi suret ve olayı buradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla birisinin sahip olmuş olduğu ilim, Tamam mı? Öbürüyle mukayide edilmeyecek kadar muazzamdır. İnsanın nefsinde bu dört haslet kaldığı müddetçe bu insan var ya, bu alim var ya bu dört nefsi emmanı, bu dört bir kelimi, bu dört kolunu kesip de bir süper olmaz olmuş olan alimin varlığı karşısında, o tenusun karşısında damla gibi kalır. Kemalat-i velayet yolda makam demektir. Yanımdaki büyük makamdır. Birim Mojidin Nabi'im, bir Abdülkadir Geylali. Bunlara sen küçük diyemezsin. Yani küçüklük kelimesi bile bunların büyüklüğünün yanında küçücük kalır. Ama bununla birlikte ee, bu vadide yürüyen Allah dostları da kendi arasında kademelidir. Namuratbani kudreti silahı buyuruyor. Rabbim bana bir artı bir iyilik yaptı. Ben bu adamlarla adam oldum diyor. İbn Arabilerle. Asır Kadir Geylanilerle, Rabbim bu fakir diyor, bir insanda bulundu diyor, baktır bizim aradığı vs. bunlar hala yolda diyor. Şimdi, bu zatlar ki yüz boyu insanlara hidayeti peki anlatmışlar, insanlara hidayet ulaştırmışlar. Ama bunlar bir üstlerindeki Kemalat-ı dediğimiz makam dikkat alındığı zaman deryanın karşısında damla gibi kalırlar dörtme maradani.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 Zaliri ilim lazım, teşkil, hadis, fıkıh, sayfaya bildiğin kadar. Haşka Fırgâd-ı da Siyyadası kitabında der ki Yavuz Sultan Seliman, Aleyh-i Rahmet-i Vel-Bukhan ulemasındandır. diyor ki, bir insan alim olacaksa şu ilimleri görmesi gerekiyor. Ne o? Peki, kaç adet bilim saydın bizzat gözümle, 360 para ilim. Bir insan eğer bu 360 ilmi tahsil ederse bazılarını mesela üstaddan ve hocadan elde edecek. Bazılarını ise kendi sahibi öğretiyle de elde edebilir diyor. Bu 360 ilmi görmeyen insana alim denmez diyor. Daha ulema-i rasihun yok ha. Ona göre ulema-i birinci ayağı bu. 360 peki ilimden haber olacak artı artı artı bir de, bir de, bir de. Alp ilimlerinde Üstad olacak. Yani herkesin kıradı neyse Ayarı neyse ona göre ona Değer verilmesi gerekiyor. Eskiden bizim ecdadımız Büyük camileri yaptıkları zaman Hatta biraz daha genelleyerek Söyleyecek olursa Camiler iki destekliydi. İki destekliydi. Caminin bir tarafına İşte bu Nazar'a yansurulu Arapça teşkil Fıkıh ilimlerini öğreten bir medrese yapardı, öbür tarafına ise tekke yapardı. Cami iki destekliydi. Cami iki destekliydi. Peki 80 sene önce, 90 sene önceki tahvipatlarda cami bu iki destekten yoksun bırakılmıştı. Medresede gitti, tekke de gitti, caminin payandaları yok oldu. Cami şu an her an helana gidebilir gibi. Bak Sultan Selim camisinin ejdat yapmış. Ama temellerin oturduğu nokta çok hassas bir nokta. Eczap belki camiden daha çok camiyi sağlam almak için koydukları payandalara masraf etmiş. Niye? Niye? İstanbul ceprem bölgesi bu şimdi keşfedilmedi ki. Ve o kadar cepreme rağmen bu camiler gene hala dimdik duruyor. Niye? Payandaları çok kuvvetli. Çatlayan yerleri sadece sıva o da bir şey değil ki. Şimdi cami ile böyle bir taraftan medrese ile bir taraftan tepçeyle ne yapmışlar? Desteklemişler. İnsanlar bu iki kurumda iyisini gördü mü Allah'ın izniyle caminin yıkılması mümkün değil. Bak Fede İsmail, <gülüyor> Şehiristan İsmail Efendi Allah kendi rahmet eyletti. Bir tarafta tepçesi öbür taraftan medresesi var. Ama git bak medreseye kapısı kilitli odalar boş odalar boş, odalar boş, neden, neden nimeti bilmeyen kurum ve müesseseyi Allah böyle söke söke alıyor işte. <Gülüyor> Mevlana Celeddin Rumi'nin nesneden Abdülhalil Çelebi vardı. Konya'daki Darül Hilafet-i Aliye medreseleri yıkılırken gündür yıkmadılar. Gece yıkıldı medreseler, saat üçte. Çünkü Konya halkı yani dini çok düşkün bir halk. Dolayısıyla teknik olarak resmen yargiye haliyle gündüz dikkat mümkün diye cereyanı tavukçuların işte o yıkıldı. Konya ve işaret eden medreseler yıkıldı. 10 yıllığı havaalanını inşa edemedi mesela. Neticede der ki ağa giden, merla ana direktörlüğüne dergana giden dündürüp oturuyor zapa patlamasının altına elini. E, başına yağ diyor şöyle. Makine eline yağ diyor da ağlay ağlay abi deyip Tekkenin şehidi Abdülhalim Şelebi Efendi, Mevlana'nın nesli ve torunu elinde el feneriyle birlikte tekkeye gidiyor. Zikir yapılacak, namaz kılınacak. Neticede bakıyor ki lambanın dibinde birisi oturmuş alıyor, bastonla şöyle vuruyor sırtına. Bakıyor ki ah tanıdığı müridi. Ne yapıyorsun sen burada diyor. Diyor ki efendim nesli İşte görmüyor musun diye bak yıkıyorlar dedi balyozlarla medreseleri vesaire. Baba, kalk, kalk, kalk dedi. Şimdiye kadar sen de ben boruları hiç tercih Şimdi onlar dıştan yapıyor dedi. Bir gidelim dedi. Bunlar, bunlar, bunlar bizim kamburlarımız. Bu kamburları kim düzeltecek? E, artık bilim artı irfan demiştir İlim kafayı itaat eder. İrfan kalbe hitap eder. İlim kafa ilimleri, irfan kalp ilimleri. Adi, Hakim Allah-u Fatiha tefsirindeki dinas sanatı izah ederken buyuruyor ki hidayet denen şey nedir bilir misiniz? Hidayet denen şey yahut da hidayette olan insan kimdir bilir misiniz? Burada muazzam bir kriter var, bir tespit var. Hem istitirli ilme hem de peki tezki, ve taskin terüme sahip olan insan hidayet sahibidir diyor. İstitirli işte ne? Kur'an Hadis, şerifler vesaire, tefsir, hadis, fıkırlar, Arapça, vesaire falan şeriat ilimleri. Bir bu, bir bu. Artı bir de teski, nefs ve taski, deron. Nefs-i kafasını gözünü dağıtan insandır bu da, hidayet olan. Hidayet eğer bu iki şey bir araya gelirse oluyor. Herkes kendi nefsine hesap sorsun, kaç tane hidayettir. Kaç tanemiz sanal veya Kaç tanemiz sandır, kaç tanemiz eksiptir Osmanlı'da ecdasta felsefesi razinin peki anlayışına göre tesis edilmiştir öyle ibareleri okumak, kitapları yutmak vesaire yok, <gülüyor> yok ecdat diyeli bir memur mu olacak, tamam müracaat edene derdi ki sen kimin peki müridisin Diyelim ki Ali Haydar'ın Efes-i Sebi, Kudüs'i efendi babanın, eskiden tekkelere şeifleri devlet sayılıyordu. Böyle bir külah kapan, yok bastonunun, yok cübbesini kapan, küt, öyle oturmuyordu o oralara. Devletin kontrolünde değil tekkeler. Neticede ben efendim, diyelim bir söz gelimi Ali Haydar efendinin ee, tekkesine mülteşim dendiği zaman tamam derdi. Bir kabul ettik. Sen 15 gün sonra gel derlerdi. Devlet dili Ali Haydar'ın ehl-i e, sorardı, bize işte Ahmedoğlu oğlu Mehmet peki müracaat etti, sinir mühür bunun ruh dosyasını istiyoruz derlerdi, tamam mı, tamam mı, ruh sicil dosyasını istiyoruz derlerdi, bunun Allah'a karşı itaat bir ifadesi nedir, Muhammed Mustafa'nın sünnetine mukayyetliği nedir, Kur'an'a, hadid-i şeriflere peki hakimiyeti nedir, ahlakı nedir, nefsi terbiyesi nedir, tarikat dersi yapar mı, yapmaz mı, İnsanlarla beşeri ve soslar ilişkileri nereden gidiyor vesaire. Yani bir vaat istiyor onlar şey efendim. O da derdi ki bu diyelim mesela iyidir tarikat derslerini yapar ama karadan kızdan da vazgeçmiyor. Ondan sonra paraya işte bazen iştah duyar bazen duymaz menfaatine düşkün değildir onun emanete kıyanetlikte tam yani e, müteyakkın değildir raporu verir ondan sonra diyelim merkez onu değerlendirir eğer olumlu bulurlarsa, eyvallah gel kardeşim senden cacık olur, ara sabır olur der gibi adamın memuriyeti alırlardı ondan sonra çünkü çünkü ruh bazında yani kat bazında adam olmaz felayetine sahip olmayan bir insana yooo yetkilermiyorlardı. Bunun mantığı şuydu, bu adam eğer İslami noktada heyahut da diyelim ki Rasulü Ekrem sallallahu sünnetini eğer bu adam ciddi ise devlet gibi muhafadası elzem olan bir konuda hayli hayli bu insan ciddidir nebitesini anlarlardı. Eğer evet, bu adamın Muhammed Mustafa'nın içinden gitmek gibi bir derdi yok. Sünnetin muhafazada belki bir telaşı yok ise, şeriatın yaşanmasında belki bir yok ise, ulan bu memur olsa bu devlete satar be derlerdi. Yok oğlum yürü derlerdi. Şimdi ne oluyor? Bazı müessese ve makamlarda maalesef ciddiyorlar, Lyon locasından, Mason locasından belge getiriyorlar. Masallık belgesini ibraz ederken her şeyi, gelin o kürsüyü alıyorlar. Böyle oluşumlar var Türkiye'de Şu an İstanbul'da en cazibeli arsalar, En görkemli diyelim mesela manzarası o biçim yerler Bir de bir takım kalontor, masonlar tarafından alıyor Parayla alıyor geliyor senden alıyor Ama satarken var ya Satarken var ya müşteri diyor ki Git mesela Lyonk kulübüne Veya notaryen o, Belgeyi getir ondan sonra bu araziyi ben sana satıyordun İsmailaaaa Türkiye böyle satılıyor Hangi hürriyetten mahvediyorsunuz? Ülkeni bile, ülkeni bile dünyadaki kitlesi blok devletler tayin edin gündemini. Sen bile ülkenin gündemini tayin edemiyorsun. Görmüş hesağın birileri gözüküyor ama bak neler oluyor neden, neler oluyor neler. Masollukta bir tarikattır, ama negatif bir tarikat. Eee bak elin adamı ne yapıyor, kendi tarikatının prensiplerini nasıl uyguluyor? O tarikatta olmayana bir adam mülk satmıyor. Tecdat böyle yapıyor, fena yapıyor peki? Önce adamın kimyasına bakıyorlar, kimyasına. Eğer aramıyorsa yok, maçta yok. Bu adam halin, helalla besleniyorsa, gel kardeşim, ben sana görev vereyim, diyor o zaman. Zahmetaka, şair Şinas'ın mesela, sakalını kestiği için memuriyete yapılmıştır. Nedir yani, bir sakal yüzüne bir insanın ekmeği oynanır mı Oynanır işte. Ecdat diyor ki, eğer bu adamın sakalı var ise yani tekrardan bahsediyorlar ha. Bir daha Müslümandan bahsediyorlar. Eğer bir adamın sakalı varsa, bunun anlamı şudur. Ben Muhammed Mustafa Asla ve Seleme intisapla müşerref olan <gülüyor> onun sünnetini ve hukukunu muhafazaya hazmetmiş, onun feda etkiyi demektir Peki. Onun için ölürüm demektir, onun mı odur? Evet. Bir adamın eğer yüzünde bu alamet var ise, evet. tamam derler, sen güvenli bir insansın. Şair-i şinasi memurdur, sakallıydı, kesti. Maaşının zammına, zatının nefsine, ondan sonra bilinen neyin nesine karar verilmişti bir adamı köş, memuriyetten atmışlardı. Din, bir şahsiyettir. Muhammed Mustafa Aslan'ın dizinden gitme.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 Çünkü öbür türlü konuştuk, affedersiniz veya büyüklerimiz konuştular, ya anlamadılar, anlamadılar. Bir keresinde Efendi Sultan Selim de bunlara demişti ki beni bitirdiniz, bitirdiniz dedi. Hiçbir ehlullah incitilmesin ki o ülkeyi Allah'ın sivet vermesin diyor Meryal'a. Şimdi ağlıyoruz efendiye vesaire. Kaç tanemiz gönülden gelip de daha o bize bir emir vermeden onun gittiğini yerine getirdik, hani nerede bu pezahiler, beni git senin başına ya. Kaldı ki yalvarıyor, yalvarıyor yalvardı bile gene hala bile bir şey yapabildiğimiz, yok, ya. sana da kendini yüktü. Benim hastalım maddi değil, maddi değil, benim hastalım manevidir dedi, var ama başka arkadaşlara dedi bunu. Beyrut'tan Ebussuud Efendi bir günde 1400 meseleye cevap vermiştir. Kendisi müftü kademeydi. Her insanlara fetva ediyordu, her cinlere fetva veriyordun. Bir günde bir insanın 1400 şeddi meseleye fetva vermesi neden ertiyorsun? Bak, bu güç var ya, bu güç var ya, bu güç işte bulayı zahiri oluş oluşturuyor. Kariyeri, bu ulaştırıyor. Olaylar zahirî kariyeri çıkardı bu. Hangi, ulema-i zahir? Nerede ulema zahir şu an dünyada? Sen bilgisayarı buldun diye vesaire, uçuyorsun, gidiyorsun vesaire vesaire. Aha! İlim, şerk zan oluşturur. Şerkle, zan oluşturur. Ama irfan öyle değil. Namurazdani bir mektubunda ki, Allah Celle oluyor. en iyi anlatan zat, Cenab-ı Celle buyuruyor. İlmi Kelam'dan müştehittir bu adam. Tarihi mümkün olmayacak kadar harika bir bilim sahibidir. misafet bir İspat-i Muacid diye bir kitabı vardır. Mevla'nın peki Allah'ın barının ile meşguldur bu kitap. Orada bunu yapmaya çalışıyor. Namur ki ulema tarafından çok kabul görmüştür, çok beğenmiştir bu kitap. Buna rağmen, buna rağmen, buna rağmen yine de bazı ulema diyor ki Cevbani, bu kitabında nerlerden bahsederken, şu satırda böyle değil de, şöyle söyleseydi, şöyle söyleseydi, çok daha iyi olurdu. Teknene sen kitabı diyor. Öyle diyor, ya bu Allah Celle Celaluhu, Allah Celle Celaluhu kitabı, Muhammed Mustafa'nın sünneti vesaire, nasıl anlaşılacak iyi affalim? En güçlü alim konuşuyor, bir ispat yapıyor, yine bulan alem senkit alıyor. Neticede nasıl olacak belki bu Mevlân'ın bilindesi? Ama Rabbani biliyor ki, bak, ilimle bu iş tam bitmiyordu, olmuyor. Olsa bile nadir kişiye vurur bu diyor. Bir başka mektubunda, Şarnakşiment'ten naklen diyor ki, Şarnakşiment ünü kütlüsü roh, Zeynettin Tabiyali bir üstadın vardı, o ilimle Allah'ı buldu. Bu milyonda bir kişidir bu. İsmet Garibullah kütlüsü kırıyor göre, dört yüz sene kitap okuyacaksın. 400 sene ömrün olacak, ondan sonra ilimle bulursun. E o zaman ne olur peydi? Kaç kişi 400 sene yaşıyor ki? Resulü Ekrem'den benim ümmetim 60'ı geçenler az olacaktır buyuruyor. Allah bilinmeden zevkiyi yani bu dünyadan gideceğiz. Bu arada buyuruyor ki, gel gel gel buraya gel. Bu iş ilimle bir yere kadar oluyor diyor. Bir de irfandan girelim diyor, tarikat ve tasavvuftan girelim diyor. Eriye şükür allah Bir de hak ilimlerinden hareketle Tarikat ve tasavvuf, seyir sülükle diyor bu işe girelim. Bak o zaman, yani nokta leke yok, nokta eksik yok. O zaman Allah tamamdır buyuruyor. Buhari-i Tercüme Ahmet Mehmet Efendi var idi. Allah gani, gani rahmet eylesin. Mehmet Ağa gitar beraber yan yana yatıyorlar. İşte Efendi Baba'nın kabristanlık, Aşı tarafındaki kabristanlıkta. Aşık rahmetli onun cebisiydi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 Ahmet Naim'e dediler ki bu kadar ilmin var, senin ne işin var dediler bu cahil efendim yani Amiş Efendi'ye gidiyorsun, intisab ediyorsun. Amiş Efendi onun kayınpederiydi. Dedi ki konuşmayın dedi, ağzınızı açmayın dedi. Amiş Efendi Cenab-ı Hak Celle benden dahi tanıyor. Benim ilmim sökmüyor. Mevla'yı onun gibi anlayıp anlatmaya dedi. Onun için dedi ben ona intisaba mecburum ben dedi. Bu temel dinamikler bugün kalmadı gibi gibisi bile fazla. Yani her gelen gün, giden gün aratıyor gibi Şafii bu Hizr ibn-i Selam, sultanın ulema nakabıyla telkip olunurdu, anılırdı. Alimlerin sultanı diye. Yani bu işte şeyhleri, meyhleri ulemayı rahatsız bulmuş bilmem ne, tek yani. Ve tarikatta olacak da, kalp ilimlerinde bir numara olacaksa vesaire falan pek yani, yani itirazçıydı. Ama İmam-ı Şahane buyuruyor ki onu aldılar diyor, getirdiler Ebu'l Asen-i Şahzeli'nin yanına. Getirdiler diyor, Ebu'l asen Şahzeli ona bir şeyler söyledi diyor, anlattı vesaire. Ondan sonra ağzını bir daha bıçak bile açmadı diyor. Sustu gitti diyor. İmam-ı Rabbaniye Yekut bizi sırrıya, kendi zamanında dünya çapında ulemadan bir tanesi geldi. Dedi ki, ya bir vakti vücut tutturdunuz böyle bir meselesi, biliyorsunuz dedi. Muhyiddin bin Arabi'nin anlayışı malum. Dedi ki, nedir bu işin hakikati? Şeriatın zahirine hiç uymuyor bu. Ne ayete uyuyor, ne hadise uyuyor. Oturuyorsunuz, kalkıyorsunuz belki. Bu meseleyi konuşuyorsunuz. Nedir bu işin sırrı ve diye takıldı. İmam-ı Rabbani'ye. İmam Rabbani dedi ki, Bir, bir şey bir alıp hareketle namaz kıldı. Tamam adam yaptı, gel bakayım buraya eveti. Muhyiddin İbn İmam Rabbani'ye son iki senesinde intisab eden o zat diyor ki bir İmam Rabbani vardı üstadımız orada bir o adam vardı alim, itirazcı bir de ben oradaydım diyor evet. Mam� Rabbani şöyle kulağını tuttu kulağına bir şeyler anlattı ama ben duymadım diyor fakat bir şeyler söyledi koca alim <gülüyor> ağlamaz bir ondan sonra kalktı adam sendeleye sendele orayı terk etti adamın kafa kağını böyle çıkartıyorlar işte ne yaptı ona o an peki hmm. orası derin ileride de gider sevgili şerifi zürcani kutbiz estiriyor o şahin akşibin damadı ve Ana ee, müridanında anavisi müridanındaydı şerif şerifi zürcani geçme yani İlmde bir numara şu memlekette hala biz bu zatın kitaplarını okuyoruz, 600 yüz yıl oldu neredeyse. 600 yüz yıl millet Allah'ın seyyid bir Şerif'i Gürcani ile biliyorduk. Şer'ın muvakif mesela, ilmi kelamın bir numara, lider mesela harika kitabıdır. Bu kitap elden düşmedi, İmam-ı Rabbani ezber okurdu onu. Hatta her ay talepleri onu katmederdi icabında. Ve Seyyid-i Şerif Gürcani ne zaman ki, Şeyh Ali Atkar Efendi'ye, e, i̇ntisap etti. Seyyid-i Şerif buyurdu ki Ben şimdi almak Celle Celaluhu'yu tanıdım. Ki ulema-i zahir diyor ya işte onlar tarikata intisaptan Önceki hal bu. Şehir intisaptan önceki hal bu vesaire. Ki o kadar birikimle Adam zahirde kalmıyor Ne zaman ki Anauddin Aslar aradan Terbiyesi yurdu Seyyid-i Bittin bittin bittin bittin Kimse Kimse, kimse kasabulda tarikat ilimlerinin esaslarını, kaideleri, temel dinamiklerini, mantığını felsefesini diyelim, şu büyük zatlardan e, ilham almak suretiyle öğrenmediyse lütfen bu konularda ağzını açmasın. Ağzını açmasın. Ağzını açmasın. Ağzını açmasın. Gitsen bakayım bir doktor sana bir teşhis koysun. Sen de ya olurum böyle şeyle Sen, bakayım. sen adam kovar. Herkes vakıfı olduğu mesela hakkında yani payı saçsın. Eee tarih kafasıyla coğrafyayı değerlendiriyorsun. Matematik kafasıyla bilmem hayat bilgisini değerlendiriyorsun. Böyle mantıksızlık olur mu Böyle usulsüzlük olur mu o? Tabufun da kendisine hak bir nüfdesi, bir inceliği vardır. Onu kendi esaslarıyla değerlendir. Sen bakarsın adam şurada uyuyor şöyle. Sen derse ki ya ne uyuyorsun vesaire falan filan. Uyuyan sensin sen. Sen herkese peki sağlık. Karıları gördün sen. Ali radıyallahu anh'ın nesne zeylonu adibin kutbisesini o vaaz veriyor. Birisi uyuyor orada. yanında gidiyor ki. Şşş, sana Kendine gel lan. Ne var diyor, ne oldu? Duyuyor musun? var kafanı ya Hı. Hı. Hı. yine kafaşlar gidiyor bana bak beni kızdırma diyor bilmem ne şu vesaire kaldır kafanı bu sefer kaldırıyor sağ elini tutuyor bunun onu sokuyor tekiz o koltuğun altına bilmiyorlar diyor adam bir de bakayım rasul ekran vaat ediyor onu bilmiyor şimdi oradan bir diyor ki ben de onlardan olduğum için uyuyorum Sevsinler seni, bu yağma sana da ney bu? Abdülhalık, <gülüyor> <gülüyor> onun bir e, müridi ve kalitesi vardı evliya efendi. Ağul reşahatla buyuruyor ki, diyor ki, 40 sene böyle yastıdan sonra dizüstü oturur, dişmene sağa solda yapmaz. Hem de çakıl taşlarının üzerine oturur, efendim sürekli murakabede gidiyor. 40 sene! Bu adamın yemesi nerede, İşmesi nerede? Allah Cami'nin nefakını söylüyor, Nefis-i diye bir kadın var, otuz sene ne ekmek yedi de su içti. La ilahe illallah yedi, la ilahe illallah içti. Kafan alnıyor mu? Beynin batıyor mu? Bak fikandem, fikandem, hep fizikle meşgul ola ola ola ola ola ola ola ola her şeyi fizikle anlama çalışıyorsun peki. Metafizik ne zaman okunacak peki? Onun için Ulema-i Zahir ile Ulema-i <gülüyor> Rasikun'un İmam-ı Refah'ın Ulema-i Zahir Ulema-i Rasikun sadece kitapta kaldı, kafada kaldı, kalbe geçemedi. Bu kesim alimler süreye ki Ulema-i Rasikun'la sürpişe gelmişlerdi. Ama ortada bir vata var. Ulema-i Rasikun'da ilim de var. Ulema-i Zahir'in sahip olduğu ilim de var, artık yani kafada var, artık kalpte var. Şöyle kabul etsem bilgisayarın disketi bilgisayarın disketi veya bir cd, ihtiva etmiş olduğu bilgiler vesaire. İşte o ulema-i değil midir? Ama e, ulema-i ise o bilgisayar disketini veya cds'ini dolguran kişiye benziyor. Diskette sadece bir şey var diyelim. Tek bir konu var. O kadar. Ulema-i bildiği konu ama o, o, o CD'yi dolduran kişi değilse o kadar ilim var ki OHA! Adam bir tane, belki üç bin tane, beş bin tane CD'yi dolduracak kadar belki ilmi var. Ama CD'ye ancak tek bir meseleye tutabilmiş adam o kadar. Onunla onun arasında ne kadar fark var ise Aha ulema-i zahir ile ulema-i arasında böyle fark vardır. İsmet-i Garibullah, Kütüksürlü onun şeydi Abdullah el-Mekki kulp vizesi o, Hacca gidiyor, Ebu Kubeys Dağ'ın üzerine çadırını kuruyor. Şimdiki o kralın saraylarının kurulmuş olduğu o tepe, Ebu Kubeys Dağ'ı Sonra efendim, ee, Abdullah el-Mekki'yi beğenmeyen bir Adana valisi vardı. Bilimde hakikaten adam bir umman, yok yanlış gibi ama olmadı bir türlü. Bu yani ulema-i rasubun dediğimiz ve yani meşayifle geçinemezdi. Hep onların hakkında atar atarlar vs. Evet. Müftiye dedi müftü efendi senin adamın da burada hacda kim? Abdullah el-Mekli. Ha nerede dedi şu haylak adam dedi vs. Evet. Abdullah el-Mekli'ye taktı. Evet. Dediler ki Ebu de üzerinde işte, çadırda falan istilat evet. duyuyor. Oradan manzarayı temaşa ediyor diye. Evet. Fakat o an, o an bu adam, evet. bu Adana müftisi, Abdullah el-Mekli'nin radarına takıldı. Hemen Abdullah el dedi ki, yanındaki ihvanı, bana bir nargile getirin dedi. Nargile getirin dedi. Evet. Ve müstehefendi de diyor ki o an, daha dağlı da değil o, Beni onun yanına götürün diyor. O gelirken belki, Abdullah el-Mekki getiriyorlar, çadırın önünde oturuyor başlıyor nargileyi fokus atmaya. Evet. Hadi bakalım derken, e, müstehefendi diyor nerede bu adam ya, git git git bulamadık bunu, aha şu karşıdaki kim dedi. Şüdeler nargile ne nargile niye? Evet dediler, nargile işten adamdı. Ne işe geldi? Selamünaleyküm dedi, adamın falan. Aleykümüsselam dedi. Allah Mekkiye, isme karib olan ee, babası. Sen babasın? Şehhiyani. yani. akaredin, halidesi. Ne Neticede Allah Mekkiye, fokurdatıyor, fokurdatıyor. Müftiye ben de konuşuyor, fokurdatıyor. Sonra ablalarına gidiyorlar, Lüfte Efendi şöyle bir yaklaşsana diye, bak nasıl çakıyor şimdi, <gülüyor> şöyle bir yaklaşsana dedi. Ne yapacaksın dedi, ya sen yanıma gel <gülüyor> <gülüyor> geldi yanına, geldi bir de buradan terdenin Kabe'yi muazzamayı ve tavuk edenleri dedi, <gülüyor> Hey geleyim dedi, <gülüyor> Alan geldi, dedi, elini kaldı bir yukarıya ablam dedi, aradan terdeyi kaldı, <gülüyor> bak dedi, baktığı gibi, baktığından <gülüyor> sonra uzandı gitti, şimdi dapları yazdığına göre Kabe-i Muazzama'nın burçları da Beyt-i dokunuyor. Aynen. Dünyada Kabe-i Muazzama'yı tavf var, mı? aynı ektenin üzerinde Arsıl'a Beyt-i Mağmur'u Melaike-i ikram tavf ediyor. Ablaların dedi ki aradan kaldırınca, perdeyi kaldırınca Kabe'nin burçlarını taa Arşıl Rahman'a görünce dağıttı kendisi mülkü uzandı. Dedi ki bu sefer e, ablaların dedi ki bırak kendini böyle biraz dursun dedi ve bıraktılar neyse niye ayet dedi ki gidip kaldır onu şimdi. Ondan sonra dedik müftefen müftefen katsana katsana. İşte daha yok. Öldü mü ya müftefen de katsana katsana. Vallahi katman bir laık atmak o işte o gelse biri kaldırsın dedi. Benim kalktı. Ah, Kafere yaktı. Ulema ayazıgun. Bu güce sahip, bu kuvvete sahip insanlar bunlar. Ben bir stran kitap buldum, havamdan geçilmiyor vesaire. Habakat-u Şafi'ye Sadi İbn-i Sureyç, Efendim Cüneyt-i Fağdadi'den bahseterken diyor ki, e, Sufki, Sufki'yi İbn-i Sureyç'e anlatıyor. İbn-i Sureyç, Şafi'i mezhebinde çok kuvvetli halindir. Cüneyt-i <gülüyor> Fağdadi'ye geldim, dedim ki ona, Efendim artık bazı soruların var, sor bakayım dedi. On tane soru sordum dedi Cüneyt-i Fağdadi'ye. Üçüne vermiş olduğu cevabı, üç aşağı beş yukarı ben biliyordum diyor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 Sultan, ulama i rasukun derken bunu anlatmaya çalışıyor, sen kimi kimle mukayet et, sen şeyh beğenmiyorsun, sen tarikat beğenmiyorsun, eğer bu şeyhte bir at varsa tarikatı yamuk yumuk izle, tamam benden de o kadar vur ona icabında. Ama, ama bir çuvalın içerisinde bir tane çürük elma var diye, 300 tane elmanın bizi çürük diye 299 tanesini çürük görmenin mantığı ne? Mantığı ne? şimdi inkarmadı oldu, artık ikrar esastır, İnkar ise tereydir, İn İnkar sona gelir, bir insan aşina olamadığı bir gerçeği duyduğun zaman eğer itiraza, delili yoksa, hakkı yoksa, yeteneği kabiliyeti yoksa, ikrarla yola çıkmalı, kabul etmeli. Tamam, baktın ki inkar takat yok, eyvallah kafanı büyük tamamen, Şimdi söylediğin. Şimdi inkar, karki çekmez, dip kafalı anlatma da oldu. Bu kafa ne iş görecek Allah böyle işlere peki böyle yamuklara maruz kalmaktan bizleri peki masunu mahfuz eylesin. Aa, Muhyiddin İbn Arabi'l-Güzzesi o. Müspet ilimlerde, zahiri ilimlerde bir numara olan Ebu Bekir Razi tarikata davet etti. Gel dedi şu ulema-i olmaktan kurtul dedi. Ya dedi efendim sen dedi, ee, biraz da bu tarikat ilimlerine, devri sürü kökü ürfana talip ol dedi. Yok dedi, bizim filmimiz tamamdır dedi, bizim elimizdeki kitaplar bize yeter eder vesaire vesaire dedi. Ya yazma etme dedi, senin bildiğin film dedi, mezara kadar gelir dedi. Mezardan öteye gitmez ağzı bal getirsin, gözünün yarı yediğim adam, kutti istiyorum sürüdü, güzel söylüyor. Neticede olmadı, gelmedi Ebu Bekir Razi. Halbuki Ebu Bekir Razi'nin mesela elimizden el diye tıbba dair bir kitap var. On cid sadece tıbba dair yazmış oldukları on cid. Öbür kisi kimya bilmem ne vesaire. Oho, oho. İlim bitmiş adamdı yani. Ulema-i zahir buna rağmen. Neticede, neticede gelmedi tarikata. Bu işte kalp ilimlerine hevesletmedi. Birini araydı bana dedi ki, bak edin. Sana birini şey söyleyeyim dedi. Eğer lütfen ehlullah'dan bu Allah dostları yoluna intisab etseydin, bu kalp ilimlerine peki aşina olsaydın ne yapacak biliyor musunuz? Geçici bir süre, geçici bir süre, geçici bir süre sahip olmuş olduğun bu alet ilimleri var ya, Arapça, hepsi, adet, fıkı, bilmem vesaire, bunları geçici bir süresinden alacaktık komple, seni sıfırlayacaktık diyor. Sonra,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 Organizasyona sokuluyor peki, adamın yani egetini çekiyorlar bilmem ne, elektrokardiyazasını çekiyorlar mesela, adam o eski bir çıkartılıyor, yeni bir hale sokuluyor, ona yükleme yapılıyor, ondan sonra alınanlar alın tekrar oraya iade ediliyor, adamın kalbini çıkartıyorlar, müdahaleyi yapıyorlar, ondan sonra mesela dikiyorlar, ilaçlıyorlar vesaire, kapatıyorlar gibi adam önce bir ameliyattan geçiriliyor. Neşvetleri ki burada kullesler onda yoruluyor. Gel evladım, gel gel gel gel. Sen ulamay, rahatsız bunun yoluna intikaf etiyor. Onların ilimleri hem kafa ilmi hem kalp ilmi diyor. Gel yavrum, bükmeye bizden diyor. Biz seni gidince pakırları altına çevirdik diyor. Biz pakırları altına çeviren növler mütevazi kimyagerleri diyor. Tabire bak tabire, kimyager. Ey Allah kimyagerdir peki? Abdul Majid ise fizik fen anlar yani gibi diyelim. Fizik maddeli kütlesiyle uğraşır. Kimya ise maddi oluşturat elementlerle unsurlarla uğraşır. Birisi görünen tarafla uğraşıyor, öbür tarafı görünmeyenle uğraşıyor. Görünmeyen tarafla uğraşan görünen tarafın zaten ehe, ilmini çok daha yuttu gitti. Nâvlân Az Zayyâr ne güzel söylüyor: Malz-i Kur'an, Malz-i Kur'an, dâkim. İşte bu Allah onun orunda hakkim Mevlânanın dostları diyor Kurandan Kuranın özünü aldı özünü özünü özünü aldı özünü özünü portakalı sıktı sıktı sıktı da suyu çıkarttı portakal suyu için zaten gelinmiş bir neyse. Hey ee, mal di Kur'an mal di Kur'an dostim işte bu Allah ödersek orunda hakkim ha e, Kurandaki ayetlerin değeri Kemiklerini hissediyor, afedersiniz, havallara azır diyor, havallara çok yani ağır bir değişik bu, yani alimi küplemiyor burada. Ama kairullah ulamai razi konun, ilminin yanında ulamai zahir iline 100 bin gram tonlu petrol tankeri cebinin yanında sandal gibi kalır demek istiyor, sandal bile olmuyor demek istiyor. Ayetlerin dişe bakan tarafı var, dişe bakan tarafı var. Ha ulema zahir diyelim, Dış cephesiyle, nazara yansırı kaneye kuruyla hiç anlar gider diyor. Anlamalar ki bir de ayetlerin arka planı var peki. Veyahut da müteşafi ayetler var, manada herkese açık olmayanlar vesaire vesaire var. Biz Kur'an'dan diyor, Kur'an sözünü aldık diyor. Geriye kalan ayetlerin de içimliklerini vesaire, köpeklere attık diyor. Bu sırra vakıf olamayanlara yani, eee, hav, hav diyor, hafet Muhammed Ikbal Pakistan'ın büyük adamı. Ne güzel söylüyor. Hayatı bir kez verlediğim parça şiir budur. Kimatkı okurundayken ezberlemiştim. Halen unutmadım elhamdülillah. Böyle ki zimmet Sofi, yar molla selami ki meydan mi kude göstent mera. Ve teviri şandan hayret endok. Odağa cebra ile Mustafa. Benden Mevla'nın dostlarına, ilmi sevdiği yani rahsızlık sahibi olan, ilimlerde husus sahibi olan derinlik sahibi, kafa ve kan ilimlerine aşina olan Mevla'nın dostlarına diyor, yüzlerce binlerce selam olsun diyor. Onlar var ya onlar, onlar Mevla'nın öyle haç dostları ki, öyle haç dostları ki, öyle haç dostları ki, gerek Kur'an-ı Kerim hakkında yaptıkları izahlar dedi gerekse peygamber Efendimiz sünneti hakkında yaptıkları bir izahlar o kadar enteresandır ki, o kadar acayiptir ki onların yaptıkları teksirler, yorumlar, izahlar var ya mübalaha mantığıyla söylüyor ee Muhammed Mustafa'yı da hayrete bıraktı Allah Celle Celaluhu da hayrete bıraktı ya oğlum nereden buldu bu banayı ya yiyecek kadar Mevla bile şaşırdı kaldı Hani Mevla şaşırmaz da, adam artık yani fiyenleri tutmuyor, ağzının dediğini kulağı duymuyor yani. Şaşırıyor. Ama, ya, adam vereceği mesajı veriyor mu? Veriyor. i̇mam 400 bin. kitabı vardı. İmam Mehlebi'nin 600 bin. kitabı vardı. Bak, ha, bu adam nerede kalıyor? Eee, Zahir'de kalıyor. Hala bu adam kabukta kalıyor. Canav, şimdi! Din adına ne soysuzlukları yapılıyor, ilim adına ne soysuzlukları yapılıyor. Hangi adım ya? Sahtekar'ın manası yok. Şeyhülistan Mustafa Sabri Efendi, Allah gani gani rahmet eylesin. Allah Zahid-ül Yani adamın sırfası duruyor ya. Bu nedir bu ya? Yani, İnsan mısın, melek misin, desin Allah aşkına. İnsan duruyor. Hem insana coca diyor ki, Allah selamet versin, şifalar versin. Ona da şey ki okurken dedi bir hocamız derste aynen şöyle söyledi. Çocuklar, çocuklar, çocuklar, çocuklar. Dünyadan ilim gitmiştir. Bu ders sene önce, yani 60 sene önce söylüyor. İlim dünyadan gitmiştir. Bir dakika. Bir dakika dedi ya gitmedi, henüz iki kişi hayatlıydı, bunlar var olduğu müddetçe efendim gene dünyada ilim var diyebilir. Birisi tokatlı Şeyh Mustafa Sabri Efendi, aleyhi rahmeti ve aleyhi kufran, öbürü, peki Dürceli ee, Şeyh Muhammed Zerbil Kelseri, bu iki Osmanlı, dünyada var olduğu müddetçe gene ilim var. Ne zaman ki bu iki kişi, hatta Mısır'a gittikleri zaman Mısır'daki bütün gazeteler Mısır'ın üzerine iki tane güneş doldu diye haberler maverler bir sürü manşetten gittim. Öyleydi. Şimdi bu adamlar tarikası değildi. Tarikası değil dikkat et. Öyle yani her gün belli bir derin işte rabıtaların murakabeler olan insanlar değildi. Ama ama ama ulema-i sahir ama ulema-i sahir ama düşün ki şimdi da öte olan ulema-i rahatsızın var diyor Rabbani Kütücesi. Dini birbirini İslam bunlarla yakıştırıyordu. Abdülhamit'ten cennet mekene tarafında 360 tane alim konseyi vardı, komisyonu vardı. Bir meselesini şeriata efendinin yani uyarı var mı yok mu vesaire meselesinde sürekli istişare içerisinde olmuş olduğu, olmuş olduğu 360 tane alim vardı, ulamai dahi, ulamai rastlou dahi fırkan gidiyor. Ulamai dahi kitaptan anla, e, yani anla. Onun ilmi zamanla mekanla mukayyettir, işte, işte yani konunun asıl nirengi noktası burası. Kitaplarla meşgul olmak suretiyle kâle-yekûlü diyen insan, zamanidir, mekanidir. O adamın ilmi zamanlıdır, mekanlıdır. Amma, ulema-i râsûhûn-i iziniyse, mekanidir. Onun ilminin zamanla mekanla alakası yok sulta artma marabhani film mektubunda neler gördüm ben neler de? yani yazayım mı bunları bizim acaba yok yazmayayım yazarsam dedim bu sefer belki engellenirim karakkim olmaz ilerlemez niye çünkü ben bıraktım nevlayı. Eğer işte o ilimleri ben yazmasam meşgul oluyorum diye mağdivaya takılır diye korktum yazmadım diyor ve ben istikametten ayrılmadan dost nevlaya doğru yürüdüm gittim diyor sonunda diyor sonunda diyor o yazmadığı ilimleri de Belki duymadığım bilimleri de hepsini bana toptan verdiler. Böyle bir trafik çalışıyor dünyada, az kardeşim. kardeşin. Zahmetse asıl taslardır, Guccab hoca. Allah seni yıkarına rahmet dilsin, Suri'yle alim. Riyas'ta da fahk ettiler. Kütüphane duruyor, 29 bin cid. Buna alim diyoruz, tamam mı? Buna alim diyoruz. Bu ne mayrazi konu? Daha önden gidiyor onlar. 360 çeşit ilmi bileceksin, alim olacaksın, ondan sonra ikinci adımını belki e, ulema-i rasuhu Allah için tehlikeye yapacaksın. Böyle bir çıta geliştirmiş İslami'yi, bizden herhalde ilim sadece kitapla, kitaptan vazgeçemem eyvallah ama sadece kitabın yeterli olduğunu savunmak, bu oh, oh, oh, cahillik olur mu? Allah yetişeceği kaybettiğimiz bütün değerleri Tek tek tercih etmeye bizleri muvaffak eylesin. Amin. Evet. Mamış Çağrani Bülentik'i Burası'nda buyuruyor ki, Aynı ki Mamı Rabbani'nin buyurduğu gibi, 103 kitabın ilmi, 104. kitap diyelim, Kani serimde mevcuttur. Eyvallah. 220, 3999, 223999 Peygamberin ilmi, Muhammed Mustafa'da mevcuttur. 103 kitabın dediği ilminin toplamı, toplamı peki, eee... 14. kitap Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Harikid-i Razi, Rahimallahu Teala, Teskiri Kebirdet buyuruyor ki bu diyor efendim 3 kitabın artı 104 kitabın diyelim ilmi Kur'an'da mevcuttur. Razi ekliyor, buyuruyor ki Kur'an'da bulunan ilimlerin tamamı ise sadece Fatiha suresinde 7 ayette mevcuttur buyuruyor. 7 ayet Elhamdül Rabbil Alemin Sadece Kur'an değil, peki ya, Kur'an'dan önceki kitapların istapların da ilmi Fatiha Suresi'nde mevcuttur, diyor. Neticede razı biraz daha ileriye zorluyor, meseleyi diyor ki, Fatiha'da bulunan bütün ilimler Bismillahirrahmanirrahim'in içinde mevcuttur, diyor. Biraz daha zor orada kalıyor, ondan sonra Şehrani devam ettiriyor. Nam-ı buyuruyor ki, Üstadım Ali'l-Havas diyor, cik Ulemayı i rasudunda bir numara bu adam. Her şeriat filmlerinde efendim yani süper, hem de filik kafayla süper, hem de kafayla süper. Benim ustadımlar yani Ali Yürekavaz, Ali Yürekavaz. Bu adam öyle bir ilim, e, nazar, ehli kaf, elik diğ adamdık gidiyor. Maneviyatta, sevişilikte, şeriat tarikatta öyle münzarslı gidiyor. Yani Kur'an'daki bütün ilimleri, ki yüzzet tavır ilmi var Kur'an'da, bütün ilimleri B'nin altındaki noktadan da hiç diyor. Bu işini bugün kavrayan kaç kişi, nerede kavrayan böyle olmak? İspatını istiyorsan git İsmail Hakkı, Burusevi'nin mesneviye dair yazmış olduğu iki cildin, iki ciddi kitabı birinin bunu Burusevi onu anlatıyor. Elde mana verilir mi ya, veya mana verilir mi ya? K, Y, C, M, mana verilir mi ya? Cim manası ne? ne bileyim ben ne? İşte Cim gördüm, işte Cim diye gidiyor mesela. Gittin isminalık, bunu seviniyor peki? Divana bak, nasıl o? 29 harf ve 30 arka mana veriyor. Elif neyi ifade eder? Deyi neyi ifade eder? Fazlada kalkıyorlar ki ben işte kuru fiilik yaptı, atsız masız. Sen atsızısın şeyler kafan ne baktı şimdiye kadar ki peki itiraza mekanı buluyorsa dedik ya günümüzde günümüzde ne oldu peki inkar mod oldu ikrar değil inkar mod oldu yani bazılarını o kadar yaşıyoruz ki yani bir taraftan peki ne olur bana bir tokat çap der gibi karşısındaki adama bu ne manası var Yine teskiri kezir sahibi razı diyor ki, sen bu kitabı niye yazdın, bu teskiri niye yazdın biliyor musunuz? Niye yazdın biliyor musunuz? Ben Fatiha'da on bin mesele vardır diye iddia ettiğim zaman alimler işte, evet benim aleyhime konuştular. Atma ya, o kadar da olmaz ya, bilmem ne, şu, bu vesaire vesaire bize bana diyor. Sırf diyor, Fatiha suresinde on bin mesele var, on bin hüküm var, onu ispatlamak için ben bu e, Fatiha suresini tepsiye yarışan dedim. 236 tayfa, affedersiniz, talebemle sonuna kadar o sureyi okumak meslebi oldu. Asla bir hesap yapıyor, diyor ki vazgeçsin vazgeçtim on bin mesele de değil diyor, on bin mesele de değil diyor. Fatiha'da bir milyon mesele var diyor. Gökte gördüğün yıldız var ya, senin gördüğün bile küçük değil. Sen o yıldızı büyük göremediğinden dolayı o yunduz sana gidip gözükmüyor. Evet. Ee, evet. İlim gurur yapar. Efendi Baba ne söylermiş? İlim etrafı Tuhuyan'dandır. Al oğlum ulema İsa'yı vesaire. Heee! <gülüyor> Nezis yuktu seni. İfaz-ı Tuhuyan'ın münazahı, inkârı. Geri bitirirsin, kalbuna döndün. Sen gene hâlâ diyorsun Kralcayın vesaire. Hayır. Bunun manası yoktu. Mevlana Kudditesi Ruh Mesnebi'ye de buyuruyor ki Efendim, yağmur yağdı, yerler hep çamur oldu. Efendim işte birisi e, çamuru bastı, ayakkabısını, orası böyle çukur kaldı. Güneş doğdu, sular çekildi, orası çukur kaldı. Bir katır geldi, hap Tam da o çukura işedi, Orayı işte sildikten göl yaptı, alıyorum. Dediğimce işte rüzgar etti, yaprak düştü, tam o sildiğin üzerinde hap Eee sonra bir sinek geldi, yaprağın üzerine koyduk oldu, de bir lensembar var bir rüzgar etti, şimdi efendim yaprak sallanıyor diyor. Hmm. Sinek de yaprağını çözüyor ki, var mı benden daha aşağı harekaptan? Ulan altın üstünün <gülüyor> Günümüzün işte, bir insan hakkında konuşan bazı cevap maalesef, bazı cevap işte o sinek misali. Altını yokluyorsun. Adamın döşemesinin tahtası yok, Allah Allah. tavanla bakıyorsun kiremi diyor, cam yaz, çerçeveye kapısı yok, bacazı yok vs. Neyli mi yaa? Buna sahte karım ne der ben? ben? bir defa temelde ve özde bu işin onu bir gör bakayım. Ahmet İbn-i Hanber Rahim Peki hayat hep bilimle geçti işte yaa? Hep bilimle, onun bilmediği hadis, hadis değildir. Ula Allah öyle söylüyor. O eğer yani bir hadisi bilmiyorsa, öyle bir hadis yok demektir. Adam o kadar otoriter, o kadar uzman da. Ama vela ki Hadis-i Muhasibi hiç sevmez, hadis Muhasibi kafada katlinlerin de süper. zaman elisinden cemaat reisi bak, nasıl, nasıl, nasıl ortama acımamış adamlar. Koca ülkeler bunlardan soruluyor. Ama Ahmet İbni Han'la takmıştı buna. Hatip Bağdar diyor ki, Ahmed bin Hanbel'e diyor ki, Efendimiz Hazretleri ile konuşmayın. Gidelim ondan sonra, bakalım haline vesaire, onlarsa notu verirsin, ya gelmez dedi, bunlar dedi, belli dedi işte. Talikat bilirler, tedbir çekerler vesaire, ilimde bir şey yok vesaire. Ya sen şimdi, östeşi fikirli bir gidelim dedi, bir bakalım dedi, ondan sonra, sen kararını verirsin, hadi gidelim gittiler. Gittik diyor, onun tepkisine diyor, baktık ki haliti i Muhattibi, ihvanle bir yatsılamazını kıldı. Yatsıdan sonra peki bir mürit, haşerik okudu. Biz Üskat'a çıktık dedi, oradan bizi dinliyoruz bakalım ne olacak şimdi bu, cehalet mi ortaya koyacak yoksa ilim mi ortaya koyacak? Neticede Harit-i Muhasibi'ye başlıyor efendim o okunan aşkı herifin mana vermeye. Ahmet İbni Ahanbel baktım böyle sallanmaya başladı. Ve dayanamadı gül yıkıldı gitti. Devri. Sonra bir mityatları ikhal ettim onu. Efendi, Efendi Hazretleri, ne oldu sana? Ne dedi mi? İşte baygınlık geçirdin, devredin mesela hasta mısın, usta mısın, ne yani Yok, yok dedi. Bu adam dedi bu ayetlere mana verirken dedi. Bu söylediklerin nereden buldu dedi. Benim bilmediğim Aziz yoktu yoktur, dinlemediğim ulema yok dedi. Ki yani ee, yazmış olduğu kitap zaten ilminin ee, gazaretini, yani birikiminin nedenli yüklü olduğunu gösterir. Müsnedi peki. Bununla birlikte bu adam nereden konuşuyor, nereden konuşuyor, nereden konuşuyor, verdiği mananın güzelliği karşısında, kafasından karaldı, beynim güzüldü, Mecbu, mecburen yere düştüm diyor. Ulema-i Rasihun, bunu yapıyor. Bir örnek vereyim güzel. ''Metelâ dinit'i meracul bahrini yeltegiyan, beynuhuma berzakullâ El Eylullah bir anlayışı var burada, bir de ulema-i zalim bir anlayışı var burada. Ulamay Zahir diyor ki, o tabi kitapta kalmış, öteye geçememiş yani, duvara kadar geldi ama duvar arkasına sızamayan alim diyor ki iki tane deniz karşı karşıya gelir. Ondandır bu denizin, bu denizin dalgası buraya vurur, öbür denizin dalgası buraya vurur ama yine birinin suyu öbürüne karışmaz değil mi? Doğru. Bugün hakikaten öyle yani. Bakın Karadeniz'in suyu Marmara'ya gelsin, Marmara'nın suyu Ege'ye gelsin. Ne bunun suyu oraya gidiyor, ne onun suyu buraya geliyor. allah Teala araya şöyle bir işte diyelim bir bulanık bir su koyuyor bir terze. Yani hiç, kimse, hiç kimsenin sahasına geçmiyor. Denizlerde peki böyle bir kanun var. Bu manaya Allahu Teala Kâmas'ı böyle buyuruyor. İki deniz karşı karşıya geliyor. Birbirine vuruyor. Ne olmuş ki ona karışıyor? Ne olmuş ki ona karışıyor? Aralarında perde var diyor gözle Doğru mu? Doğru. Ama Selif üstleri diyor ki: "Naracanın da orayı, ne yense biyanı da inama. Erza Ha! Bir deniz diyor. Saftır bir deniz diyor. Hakkın dalgası batına vurur, ah batına karışmaz. Haklımdan sonra gelir, hakkın birizine vurur peki kodana karışmaz Gördün mü bunu? Gördün mü? Evet. Bak birine göre takki kalıyor, öbürü ise öbürü aldı gidiyor. Kodana ya wala buyuruyor ki Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Diyor. Onlar dirildir ama siz anlamıyorsunuz canavarca diye canavarca. Tabi o bu bir ulama'yı rast kuranı yani vermiş olduğun mana ayetin zahir manasından ters düşmeyecek, ters düşmeyecek kesinlikle. Işte. Şimdi savaş yapıyoruz, savaşta vuruluyoruz, ölüyoruz. Şeyt biz Allah'ın izniyle, şeyt biz. Mana bu bu bu? Evet doğru. Eyvallah. Ama babanak şuani saati ile diyor ki babanak şuani, nak Sultan Fatih'in zamanında Anadolu'ya geldi, Nasreddin Hoca'nın memleketine Akşivir'e yerleşti ve bir Kur'an testiri yazdı. Katip Çelebi bir zundundan diyor ki, Hiçbir kitaba bakmadan Elhamdülillah Rabbil Alem'den başladı, Müneccid-ül çıktı, tamam mı? Haram kitap yazıyor, bir tane kitaba peki, efendim bakmıyor. Ya kitap mı yazıyor yoksa kitabı yazdırıyorlar mı? Yazdırıyorlar, yazdırıyorlar. O ise buraya mara veriyor diyor ki Allah yolunda ee öldürülenlere dedi ölü demeyin derken demek istiyor ki tezki-i nefs ile, tatke ile yani işte tarikatla, zikirle, zikullahiyle, rabıtası, murakabesi vs. vs. bir tür tarikat işleriyle birlikte Mevla'nın yolunda yürüyen ve nefsi ölen, nefsi öldüren insana ölü demeyin diyor. Asıl evliya ola, mevdanın dostu belki diridir de be. ama anlamazsınız ki, kim demiş efendim hasta, hasta sen sen, onlar hasta değil, arabanın diyelim mesela kaputunda biraz bir eğrilik büyüdü, bu araba belki hasta gitmez mi diyorsun, araba gene gidiyor elhamdülillah. Ama ne olmuş etse, kendilerine bir şeyler ezildi, dizildi vesaire, olay budur. Ama bize madaleler öbür yüzünden var, onlar dindedir, dinde. Ben, hani hastadır diyoruz, eyvallah. Ama velakin, hasta bir gözle baktığı zaman, hasta onlar değil, hasta biziz biz. değil. <gülüyor> Allah ceseceler cid düştüğümüz yerden tekrar kalkmaya, bizleri muvaffak <gülüyor> Yani sıradan avam bile bunu biliyor ki eskiden bugün, uleda bile hala buradaki ciddiyeti anlamış değil. 2 tane muz var, 1 tane yapay, suni plastikten yapılmış muz var, elma, armutlar var. Yani işte yapay süs tüketler var ya onlar misali. Haa bazı ilimler var böyle benim yapay, yapay nedir yani? dalından kopardın elma değil veya muz değil ya muz kokusu verilmiş elma kokusu verilmiş ama yesene kardeşim lahkiç tamam mı o lahkiç ha ilminde böyle lahki var ama peki sanki efendim gerçek ilimmiş gibi gözüküyor hangi ilim ben kim ilim misal e ya insan lahkiye peki yani e, muz mi gerçek muz mi? elmaya peki yapay elmaya hakiki elma der mi diyor. Dememesi lazım. <gülüyor> o yüzden bugün yapayıp, bilgisayarım varsa ben alim oldum. Ben şu kitabım varsa uçtum gittim vesaire vesaire. ben ötülecek <gülüyor> ya, <gülüyor> giderse. Kimisi hidayi kendisine şehir edilmiş. Kimisi peki usulü felsevi'yi, ki Halep'in meslebi'nde bir numaralı usulü fıkı odur, birinci numara. Peki bunları kendisine üstad edilmiş vesaire. ah! ah. Ama bunların faydasını inkar etmiyor, bunların yerini inkar etmiyor Rabbani. Bunlar lâzım da burada kanla kalma, kanla kalma, kalma. Sen şimdi mesela ilmel yakın var, aynel yakın var, hakka yakın var. Üç bilgi mertebesi bunlar. Üç bilgi mertebesi. İlmel yakın ne ya? Tamam bak kitaplara birer satırlar beyece, İsa'nı bulursun. Ama ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor biliyor musun? Ben diyor, yakin, yakina, ah, aynel yakinden, aynel yakini asker yakından ayırmak için 17 sene düşündüm diyor, 17 sene düşündüm. Memuradvani bir kitap yok muydu? Küpürünü yediğim adam. Bak anlamıyorsun, anlamıyorsun. Anlamadığın için kalkıp gidiyorsun üstelik buradan. da uyuyorsun değil mi? Ne kadar büzüldük görüyor musunuz? Büzül büzül büzül büzül büzül. Balon şişmişti böyle ondan sonra havası kaçmaya başlayınca peki e, Balon ne oluyor böyle? Hüzün bir şey yaramaz bir hareket düşmüş gibi oluyor falan filan Bu işlerde delikanlı olmak lazım delikanlı Kocakarı gibi ağzımız bu burnumuz hani akıl geçer füzüğünden bu işte gitti Şehvet hızına geldiği zaman dünya lezzetlerine geldiğimiz zaman hep delikanlıyız Orada peki yani anlamıyoruz bilmiyoruz demiyoruz Buna böyle geldiğimiz zaman, ya e almıyor kafam, çalışmıyor bilmem vesaire. Ama ve lakin 70 yaşında hanımın ölse, hemen uçaklarına beni evlendiriyorsun. Ne oldu sana peki? Üstelik de her şeyden düştün yani, biletini zayıfladık, araba çekmiyor bilmem vesaire. bir sür sürebildiğin kadar. Eee, yahu yahu çağırmasın beni ya vesaire falan ya. E, o işlere kafam çalışmıyor peki, bu işe ne oluyor ondan sonra? dünya değil değil babamdan gitti. Cenabet masunu mahpus eylesin. Erzurumlu şair Emrah ne güzel söylüyor değil mi? Bak şair baba adam. Bu adam sürü sopanı ama nereden kesiyor? Şimdi bak keskini ulemaasını, ulema ulemayı zahirini. Bırak bu da bayırnazı Bana bir tane, bana bir tane gelin mesela bir şair Emrah gibi alt yapıt zengin bir adam göster belki. Baba Sümmâni gibi aşık göster. Siz Görmekten vazgeçip duyan kim peki bunları? Kaç tane biz duyuyor peki? O kadar zengeç ki bizim marketimizde olmayan yok. Ama kimse bitirme bile bakmaya konezzül etmeyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. İksiri azamdır, nurku ehlallah. Her nefes de haki Hakkın eşrarından onlardır agâh ve lakin surette ihfa ederler vahla hakaretle dermiş Allah'a köhne ağda diken arif Allah vahit-i enbiya dermiş Allah'a mürte gönülleri ihya ederler emra-i Kale'yi kale o andan, Dinit insan eyle Bak Kale'yi ekulu Diğerinden taş diyor. Ya kaçılır mı kardeşim? Ama adam nasıl bir kuyu bulduysa O kuyunun suyunu tattı, Artık öbür kuyuların sulara bakmıyor Emra'yi cazdeyle Ahal-i ahal eyle Kalkan ehli orandan bintisal eyle, erenleri kulda bintisal eyle, seni devasılı Mevla ederler, seni devasılı Mevla ederler. Evla! Seni şair destek arama, sen verir misin ya? Dik kardeşimiz geçen hafta bir soru sordu. Burada cevap vermeyi unuttum. Kim Müslüman baktığı zaman Allah'ın nuruyla bakar. Bu ne demek diyor? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem duyurdu. İttika bu konu dışı bir şey şimdi. İttika bu gerçekten müminlerin Müslüman bakarken Allah'ın peki doğruyla bakar. Müslümanın bakışından sakınar diyor Peygamberimiz. Kardeş diyor ki bu ne demek hocam diyor. Bak geniğe efendim bir şey söyledi i̇mam buyurdu ki, nefs-i emmare, dört tane o karakter var ya, o siyah yani, leke, ibadet-i subiyan-ı, inkâr Bu dört tane nefs emmare, bu dört özellik olduğu sürece, tamam mı, Müslümanın bütün ibadetleri surette kalır, zahirde kalır, hakikatte bir şey arama, arama, arama. Resul-i Ekrem, buraya yani, bir altın isimli bir çiz. Resulü Ekrem buyuruyor ki bir Müslüman farzları yerine getirmekle Mevla'ya yaklaştığı gibi hiçbir şeyle Mevla'ya o kadar harika yaklaşamaz. Farzlarla yani çok mükemmel ve yaklaşıyor kul Rabbine. Evet. Nafilelerle de Demki Bahreç'i mesela hocam anlattı burada. Nafilelerle de insan öyle bir makama gelir ki artık Cenab-ı kulunun gören gözü olur. Soru dikkat abi dikkatli misin bak. Nafilelerle, nafilelerle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 Allah Cesece'nin bakışı, nasılsa senin bakışın da ailen böyle oluyor. Aynen. Diyelim mesela, Resul-i Ekrem Cabir-i ile radıyallahu anh ile yan yana yürüyorlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi, cabir diyor ki, Cabir gökyüzüne bakıyor, bakıyor. O gördüğün noktada kaç tane yıldız var? Cabir-i Abdullah diyor ki, alt tane ya Rasulullah. resul bakayım, bir bakıyor. resul alt tane diyor ki, on bir tane var diyor. Kimsenin görmediğini görüyor. Şimdi Cenab-ı Celal on'un Celaluhu'nun bakışlarına en harika mahket olan, ayna olan zat resul sallallahu aleyhi ve sellem. Bu gözlepeci yani bakar diyor. Kim, hangimizin ama? Kamil mümin, mutlak kemale bastırdı. resul mümin diyorsa, hele yarın yamalak bilmem ne olur? Ondan sonra işte arızalı bir müminden bahsetmiyor. Hicari bir Müslüman dedi net ki ammalar dört kötü oluyor eğer bir hala var ise bu bakış yani bizden tam değildir eksiktir ama netleyenlarda dört kötü oluyor dün para kursa o zaman belki sen Cenab-ı Celle Celaluhu'nun her türlü kemalatına, tecrütü yüzyatına, tecelliyatına mahket oluyorsun. Aynanın yüzünde eğer toz, leke olmazsa güneşin içini komple yansıtır ayna. Ama aynanın yüzünde eğer bir takım lekeler var ise yansımak kırık olacaktır, eksik olacaktır. Bu aynen böyle yürür gider tarikat ve tasavvukta. Bir örnek vereyim sana. Acid Osman radıyallahu anha iki tane sağıda geldi. Birisinin ismini söylemeyin. Çünkü olayı o yaşadı. Aziz Osman radıyallahu anh onlara şöyle bir baktı dedi ki, sizin efendim yani birinizin gözünde zina zinarleri görüyorum dedi. Lan bir şeyi amaçlıyor bunu. Sağıda diğer yolda gelen gözü bir kadın bir kadına şöyle bir dokundu geçti ve Aziz Osman anh'a yakaladı. Dedi ki. Biz birinizin gözünde dedi, ben dedi zina izi görüyorum.'' buyurdu. İşte bu. E nasıl oldu yani? Sen de o Hz. Osman, sen de peki Allah'ın nuruyla bak. ''Mevlana Celestin Rumi Kutit-i Sirru'' buyuruyor ki, buyuruyor ki, ''Mevlana'nın dostunun Allah'ın nuruyla bakan insanın diyor kokusu bile Allah kokusu diyor. Ne güzel söylüyor. Yani şimdi Allah'ın kokusu, bizim bizim manada Allah'ın kokusu yoktur. Ama Arapça'da Arap dil medeviyasında ''Mins ee, teşvi'il mahkûl bil diye bir kaide vardır. Yani zihinsel olan, atlı olan bir olayı, hadiseyi Müşakhas misalle örneklendirmek suretiyle anlatın sanatına. Bina Mevla'na böyle buyuruyor. Buyuruyor ki, Mevla'nın dostluğunun kokusu bile, kokusu bile Allah'ın kokusudur bile. Evladım, çocuğun, oğlum, gel yanıma diyor. Kokla bakayım benim sağımı, solumu. İstediğin yerini kokla. Eğer kokladığın yerden Allah kokusu gelmiyorsa orayı kes götür diyor. O ne oldu peki? Resul-i Ekip anlattı bakışla e, buradan geç mesela, kokusu, şurusu, musu vesaire, He, kultmanın dini gibi oluyor. Nefisten ne kadar bir organizasyon, değişim söz oluyorsa, hareketler, bakışlar, şunlar bunlar, hepsi tamamen değişiyor. Ve Ehlullah der ki, Ehlullah'ın yanına giderken, Ehlullah'ın elini yapacak yapacaksınız, ayağını öteceksiniz, Eylullah'a belki yani bir ünsiyette, bir muhafede, bir muhanefede mi bulacaksınız diyor. Önce yüzünü yıkayın da, öyle onların yanına gidin diyorlar. Ama neyle yıkayın? Terkos değil. Ya, Eylullah'ın elini öperken, yüzüne bakarken önce yüzünüzü Allah korkusundan dolayı akan gözyaşları yıkayın da ondan sonra onların yüzüne bakın. Allah düştüğümüz yerden tekrar, Kalkmaya bizleri muhattabeylesin. Evet. Evet. Sohbetler biraz fazla gidiyor, ama evet. Yani bazı tehlikeler aklıma geliyor, ona binaen böyle yani uzun konuşmak esareti buluyorum kendimde. Yani Allah-u Teala bu kapıya zaman vermesin. Evet. Bir zamanlar efendinin affedersin emriyle, burada işte 13-14 yıl burada da işte nektubat sokuduk işte acizane haddimiz olmayarak. Ben şahsen yani e, istiyordum ki yani mektubatı anlayan da anlamayan da elinde mektubat olsun. O şekilde anlamasak bile, hiç olmazsa surette surette anlıyormuşuz gibi olalım diye tavsiye ederdi kardeşlere ikbana. Hani Resulü Ekrem buyuruyor ya, Kur'an-ı Kerim'i e, okurken e, ağlayın buyuruyor. Ağlayamazsanız da ağlar gibi gözükün diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi. Ve yani Aratçamız yok. Dolayısıyla efendim, yani hocam biz anlamıyoruz vesaire. Anlıyorum. Anlıyorum da anlar gibi. Tamam mı? Elimizin mektubat olsun diye. Ben de anlamadım yani. Ne oldu? İşte bir yerden etti. şey bir cemaat Cemaat'a teşvik olsun dedi. Cemaat Müslümin elimizin mektubat olsun. olmazsa yani. Bu işi sevgimizi, bu, bu kitabı bir yar ve sevgili gibi bağrımıza bastığımız, gönlümüze koyduğumuz bir görsün ya. Amin. Başta Mevla görsün. Sizi efendim melekleri ikramını iftari diyor. Bakın kullarıma, bak pazar sabahı saat, herkes yatakta, onlar atarka, meleklerinden bunlarla seviniyorum, durulanıyorum diye. biz sevindiremiyor ya, musun? Dostun en azından vesaire. yalvarı, yalvarı gibi oluyordum böyle vesaire ama olmuyordu işte. Gazlıyet anlatan ne biliyor mesela? Oradan buradan bir tuşa getiriyordu gene. Efendi buradan efendim bey gitti, sokaklı köyde. Sokaklı köy'e gitti, orada oradan erenlerinden asma baya yatıyor. Akbaba yatıyor orada. Evet. Oradan böyle sıkan olacağız. Evet. Akbaba zuhuratta buyurdu ki, buyurdu ki, buyurdu ki İsmaila da mektubat okuyun, milletinin de niye mektubat yok? Tamam mı? Evet. Burada ne oluyor, ne gidiyorsa, kameraya çekiliyor senin anlayacağın. Onun için yani, bakın şu anda mesela bir karar vermek lazım. Bir şeylere karar vermek lazım. Dünyada en büyük ibadet karar bir Karar. Karar almaktır. Karar. Biz sadece şu an en aktif işimiz bu. Camiye gideriz, vaadı dinleriz ama bundan sonra Peki atıp ondan sonra bir şeye karar vermek mesele bir peydi. Buraya kadar geliyoruz fakat ne yapmayı düşünüyorsunuz yani şu an itibaren? Ya gideceğiz dışarıya, işte lokantaya yiyeceğiz, içeceğiz, veya eve gideceğiz, kafayı vuracağız vesaire falan filan. Ama şu an bir yere saldırmak lazım. Yani şu kadar manevradan sonra, bu kadar peki harvandan sonra, ulan şimdiye kadar yapsın. Bundan sonra, farklı olacak. cihan değil, bir karar alabiliyor muyuz? Yok. Alıyorsa helal olsun, olmuyorsa, almuyorsa, Arayacağım. hiç bitmiş. Allah kararını kılarsa ümmetim Muhammed'in masumların masnını masumları. mahkudu. <gülüyor>